Oh yeah. çıktı Merhaba Kainat, bugün 8 Mart, Çarşamba. Yıl 2017, ay 3, gün 67, Kasım 121. 1438, Hicri-i Cemaziyel Ahiri 9, 1432, Rumi Şubat 23. Dünya Kadınlar Günü. Doktor Hulusi Behçet'in vefatı, 1948. 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü. 1910'da Kopenhag'da toplanan Dünya Kadınlar Kongresi, 1857 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir kadın işçiler yürüyüşünün 53. yıl dönümüne rastlayan 8 Mart gününü emekçi kadınlar günü olarak ilan etmişti. 1975'ten beri Birleşmiş Milletler tarafından da Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır. Günün tarihi 82 yıl önce bugün yani 8 Mart 1935'te Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. dönem seçimlerinde kadınlar ilk kez oy kullandılar. 69 yıl önce bugün 8 Mart 1948'de dünya tıp literatürüne kendi bulduğu bir hastalığa adı verilerek ölümsüzleştirilen Türk, Türk tıp bilgini Profesör Doktor Hulusi Behçet vefat etmişti. Büyük, Büyük Saatle Malif Takvimi mi? voix frappant la voûte et l'orgue qui perçait dans La danse des bombes garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chansons, Amis dansons, la danse des bombes garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chansons. La nuit est écarlaste, trempez-y si vos drapeaux Aux enfants enfant, de mon rôle, la victoire, où, je tombe, la âme, la victoire où le tonneau enfants de mon la victoire où le temps Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, à chantants, amis, amis dansants. La danse des bombes garde à vos bras les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantants. Oui, mon cœur, je le jette à la révolution. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekipten ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı La Danse de Bomb Bombaların Dansı adlı şarkı ile yaptık. Michel Bernard söylüyordu. Ve sözler de Luis Michel'e aitti Zaten Albümün adı da Luis Michel'e adanmış kantat Luis Michel için kantat adını taşıyordu Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'dan dinleyelim Kadınlar Eduardo Galiano. Çeviren Süleyman Doğulu. Sel yayıncılık. Louise. Ben. Onların bildiklerini bilmek istiyorum demişti. Sürgün arkadaşları bu vahşilerin insan eti yemekten başka bir şey bilmedikleri konusunda onu uyardılar. Oradan sağ çıkamayacaksın. Ancak Louis Michel yeni Kaledonya yerlilerinin dilini öğrendi. Selva'ya daldı ve oradan sağ çıktı. Yerliler ona üzüntülerini aktardıktan sonra oraya niye gönderildiğini sordular. Yoksa kocanı mı öldürdün? Onlara komünle ilgili her şeyi anlattı. Aa şimdi tamam dediler. Demek sen de bir malupsun. Tıpkı bizim gibi. Kadınlar <Gülüyor> Eduardo Gagliano Şeviren Süleyman Doğru, Sel yayıncılık. Evet, kadınlar günü bugün. Tarihte bugüne bakalım. Önce. 1857'de ne olmuş? Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisi feci şartlardan daha iyisini, daha iyi çalışma koşullarını talep ederek bir tekstil fabrikasında greve başlıyorlar ama tabi polis saldırıyor. Sene 1857. Ve işçileri fabrikaya kilitliyor patron da. Arkasından da bir yangın çıkınca size işçiler fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamıyorlar. Ne patrondan ne polisten kaçabiliyorlar. Sonunda çoğu kadın 129 işçi genç kadınlar tekstil işçileri can veriyor orada. Oracıkta Amerika Birleşik Devletleri'nde kadın işçilerin bu katledilişi nedeniyle buna çünkü ancak bir katliam denebilir. Kopenhag'da 1910 yılında toplanan Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak belirlendi. Sadli Marif takviminde bu kısmı vardı. E ve 8 Mart 1975'te de Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Kadınlar Günü olarak ilan ediliyor. Tarihte bugün başka bir iki şey daha söyleyelim. 1920'de bugün Suriye'de Suriye Arap Krallığı ilk modern Arap Devleti olarak ortaya çıkıyor Suriye Devleti kuruluyor. 1920, 97 yıl olmuş ama Suriye diye bir ülkeden artık bahsetmek çok zor doğrusu paramparça savaş beylerinin elinde. İkinci Dünya Savaşı'ndan daha uzun süren bir savaş oldu. Evet. 2011 yılının başlarında başladı Mart ayında başladı Ve halen devam ediyor Ve nüfusun yarısı yerinden yurdundan Olmuş vaziyette yani Akıl almaz bir şey 11 milyondan fazla insan bildi, Hatırladığım kadarıyla Ve Yüz binlerce kişi öldü ee, İlk radyo 1978'de de İlk radyo epizodu The Hitchhiker's Guide to the Galaxy Galaxy Otostopçunun Galaxy rehberi Evet Onu söyleyemedim Douglas Adams'ın BBC 4. radyosunda Yayınlanmaya başlamış ilk bölümüyle Evet Şimdi bu seneki Şeylere bakalım Durumlara bakalım Bu sene 8 Mart Kadın Hareketi'nin Hükümetlerin tek adam politikalarına karşı belki de en güçlü cevabı verdiği yıllardan biri olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Trump karşıtı kadın hareketinin başlattığı gene, genel grev çağrısına 30 ülke katıldı. Türkiye'de de Bakırköy'de dün yapılan yürüyüşün ardından bugün feminist gece yürüyüşü düzenlenecek Agost'tan gözde kazas yazmış bunun birini oldukça ciddi bir durum ben bütün dünyada e, aslında e, şeyden de e, 8 Mart'ta tek adamlara karşı kadınlar var e, bir de çiçek daha olun o da bizim bir programcımız daha yazdığı ne kadar gençseniz, ne kadar kadınsanız o kadar eşitliksiniz, eşitlikçisiniz diye bir şey var. Kadir Has Üniversitesi'nin araştırmasına göre kadınlar kocalarına, kocalarının onlara güvendiğinden daha az güveniyormuş. Kadınların ve erkeklerin hemfikir olduğu ender hususlardan biri, Türkiye'de kadınların eşit haklara sahip olmadığı. Hem kadınlar hem de erkeklere göre Türkiye'de kadınların yaşadığı en büyük sorun şiddet. Hatta bu görüşte olan erkekler kadınlardan daha da yüksek oranda. Kadınların %53'ü, erkeklerin %57'si böyle düşünüyor. Bu kadınların %43'ü, erkeklerin ise %45'i, feminizm kelimesini hayatında hiç duymamış. <gülüyor> Kadir Has Üniversitesi'nin toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları merkezinin bu üçüncüsünü gerçekleştirdiği toplumsal cinsiyet ve kadın algısı araştırmasının 2017 yılı sonuçları bugün açıklanmış durumda. Profesör Mustafa Aydın, Doçent Marylu O'Neill ve Yardımcı Doçent Doktor Aslı Çarkol'un sunumlarıyla kamuoyuna sunulan bir araştırma var. Biyanet'te yazıyorlar. 1975 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Kadınlar Günü'nü kabul etti. Biraz önce sizinle söylediğiniz gibi ve her yıl özel bir tema belirlemeye başlamış. 1996'da belirlenen ilk tema geçmişi kutlamak, geleceği planlamak şeklindeymiş. Bu yılın teması ise çalışma hayatını değiştiren kadınlar. 2 nokta üst üste 2030'a kadar eşitlik deniliyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre bir Türkçe'de yazdığına göre çalışma yaşındaki kadınların sadece yarısı iş gücüne katılıyormuş. Sadece evet. yarısı. <gülüyor> Yani şimdi bugün çok önemli aslında takip etmeye çalışacağız Dünya Kadınlar Günü. The Guardian gazetesi canlı yayın yapmaya başladı. Bir saat yedi buçuk itibariyle. Güneşin doğduğu yerlerden haberler geliyor. Geliyor evet. Çin'de dört saat önce başlamış Dünya Kadınlar Günü kutlamaları gösterileri. Güney Kore'de iki saat önce Hindistan'da iki saat önce Japonya'da üç saat önce Papua Yenigine'de Üç saat önce Yani bu yedi buçuk itibariyle Şimdi Biraz daha fazla oldu Dört saate yakın oluyor Endonezya'da Üç saat önce evet. Ve Canberra'da Avustralya'da ve Kenya'da Bir saat önce diyordu Şimdi ikiye doğru gidiyor Takip etmek mümkün olabilir. Ama bütün dünyada yani Gözde Kadın'ın da yazdığı gibi Agos gazetesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Günü'nde tüm kadınlara genel grev çağrısı yaptı. Çok güçlü bir ta ülke tarihinin en kalabalık kadın yürüyüşlerinden biri 21 Ocak Washington yürüyüşüydü. Trump'ın gelmesini protesto edenler. Açık gazetede de takip etmeye, size sizinle paylaşmaya çalışmıştık epey. A Day Without Woman, Kadınsız Bir Gün başlığıyla yayınlanan bir çayda 30 ülkeden kadın örgütleri cevap veriyor. Sadece Trump ve onun misojen yani kadın düşmanı politikalarına değil aynı zamanda 10 yıllardır devam eden ve Trump'ı da üretmiş olan eşitsizlik, ırksal ve cinsel şiddet ve emperyal savaşlara da karşı olacağız diyorlar. Türkiye'de de 8 Mart'a yaklaşırken ülkedeki pek çok kadın örgütü referandumu gündeme alan eylemler düzenlemeye başladı bile. Kadınlar birlikte güçlü inisiyatifinin çağrısıyla 25 Şubat Cumartesi günü sokağa çıkan kadınlar İstanbul, Bursa, Eskişehir, Bodrum, Çanakkale, Mersin, Manisa ve İzmir'de referandumda hayır çağrısını merkeze koyan eylemler düzenlemiş vaziyetteler İstanbul'da. 8 Mart Kadınlar Günü Eylemleri'nin iki adresi var. İlki 5 Mart'ta İstanbul 8 Mart Kadın Platformu'nun çağrısıyla Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen mitingdi. 8 Mart'ta da İstiklal Caddesi'nde Feminist Gece Yürüyüşü var. 15. kez düzenlenecek. Eee kiza görüşüm gece yürüyüşünün tek bir politik hatta gitme sadece AKP'ye laf söyleme referanduma cevap verme görevi olmamalı e, diye konuşuyor ekipte yer alan Cemre Baytok e, yürüyüşün anayasa referandumuna dair bir söz söyleme kaygısı olacak mı soruş, sorusuna 15 yıldır genel gündemle bağlantısı oluyor yürüyüşlerin. Bu kaçınılmaz bir şey. Organize eden 10-15 kadının sözünün dışına taşan bir söz, katılımda da çeşitlik var. Hayır demek için gelecek kadınlar da olacak. Uluslararası bir eylemlilik olacağı için gelenler de olacak. Sadece gece sokakta olma vurgusu için gelen kadınlar da olacak demiş Cemre Baytok. Kişisel görüşüm diyor. Elbette tek bir politik hatta gitme, sadece AKP'ye Laf söyleme referanduma cevap verme görevi olmamalı ama elbette referanduma bu kadar yaklaşılırken ve küresel tek adam iktidarlarına karşı dünyada kadınların sokağa döküleceğini düşünürsek onun coşkusunun yansıyacağını da düşünüyorum diyor. Kadınlara yönelik baskının böylesine arttığı bir dönemde elbette orada sokakta olmak gidişata başlı başına bir cevap olacak. Dünyadaki kadın grevlerine ses vermek için de orada sokakta olacaklarını belirtiyorlar. Gerçekten çok kapsamlı bir şey var. Türkan Elçi de bir yazı kalemi almış. Ne Clara Zetkin, Zetkin ne de Rosa Luxemburg diyor. 14 Şubat, 8 Mart, binli bayramlar, dini bayramlar, doğum günleri, bil cümle mühim günler. Fikrimizi işgal altında tutan bizim için mühim günler sadece kaybettiklerimizin seneyi devriyesidir acıdan bir ay geçti bir ay kaldı hesabı yapar parmaklarımız yürek bu hesaba bir milat seçer ondan sonra ondan önce diye ömrü ahirimize kadar kapanmamaya yeminli bir hesap defteri diyor ve e, surun sokakları çok dardı biliyorum ama herkese kucak açar kulaklara eskiden kalma kardeşlik türküleri fısıldardı diye devam ediyor bu sokaklar çok ermeni çok keldani çok süryani çok kürt çok türk görmüştü taşların rengi biraz gereğinden fazla siyahtı kondurabildiğim tek kusur buydu hepsi bu surun sokakları çok dardı biliyorum darlığı ne kardeşimizin bozulmasına ne de ölümümüze sebepti demiş ee, baro başkanı insan hakları mücadelecisi Tahir elçinin katledilmesinden sonra eşi Türkan elçi böyle yazıyor. Ben ceylan diyeyim siz dağ ceylan anlayın. Fakat ben anasının eteğinde derin uykuya dalmış Licede ceylan ön kolu anayım. Bu hadise bir ücralığın kırlarında yaşanmış vicdanlılar için acı bir hatıra olarak yerini koruyacaktır. Ölümün ağırlığı altında ezilen ruhun tesiriyle kadınların acılarının kayda geçmesini istemektir sadece maksadım diyor. Fotoğrafta da bir çizim konmuş, çizimde Zehra Doğan'ın Şırnak'ın Silopi ilçesinde komşusundan dönerken öldürülen ve cenazesi yedi gün boyunca yerde kalan Taybet İnan'ın resmini koymuşlar. Yani şöyle devam etmiş, hepsini okumayacağım. Türkan Elçinin yazısında Rakımı düşük ova şehirlerinin Düzlüklerinde yaz ayları uzundur Geçmez hele burası bir de Cizre olursa Cizrenin baharı çoktan terk eylemiş İnsanı eriten çöl sıcağında Bir çocuk buz dolabına konmuşsa O yaz hiç mi hiç geçmez Eteklerinde iniltisi kesilmiş bir vücudu taşıyan <gülüyor> Dolabına et yerine Ceset konan kadınları düşündükçe Kahraman bölge kadınları Diyesim gelir Yüreğimin baş köşesine tahtını kurmuş bu kadınlar dururken <gülüyor> bir kadın gününde ne Clara Setkin, ne de Rosa Luxemburg'a nısım gelir. Dilim dönmez başka kahramanlıkları anlatmaya Taybet Ana'nın sokak ortasındaki tülbendi sıcağı bitmeyen bir şehrin üzerinde dolaşıyorsa diye devam ediyor. İşte böyle dünyadaki herkes gibi eksiği gediği olan kör topal hayatları kimi zaman koşan kimi zaman tökezleyen ama yine de kalkmaya çalışan ölümlerle sınanan kadınlardık diye bitiyor yazısı Türkan Elçi'nin. Kadına yönelik şiddette İstanbul Sözleşmesi'ne uyulmuyor diye evrenselde bir haber var. HDP Grup Başkan Vekili Filiz Keres hükümetin İstanbul Sözleşmesi ve Avrupa Parlamentosu'nun tavsiye kararlarına uymadığını belirtmiş ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Türkiye'de her yıl artan kadına yönelik şiddeti durdurma konusunda hükümetin sorumluluğunu meclis gündemine taşımış Adalet ve e, Avrupa Parlamentosu'nun tavsiye kararına uyulmuyor diyor ve sözleşmelere uyulmadığını uluslararası hukuk hükümlüklerinin yerine getirilmediğini belirten etraflı bir Mesele olarak ortaya koymuş. E, Vatikan'ın Kadın Danışma Kurulu'nda da bir Türk gazeteci var. Papalık Kültür Konseyi'ne bağlı olarak görev yapacak kurulda Türkiye'den de gazeteci Yasemin Taşkın da bulunuyor. Dünyanın en eril devleti Vatikan'a, papalığa kadın bakışı getirmek amacıyla bir kadın danışma kurulu kurulmuş. Katolik Kilisesi'nin merkezi olan Vatikan'da. Kültür Bakanlığı seviyesindeki papalık kültür konseyine bağlı olarak görev yapacak kurulda da gazeteci Yasemin Taşkın'da bulunuyor. Danışma kurulu İtalya, Şili, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Türkiye'den gelen 37 kadından oluşuyormuş. İlginç bir durum. Vatikan'ın bağrında da bir ilk yani bütün tarihte bir ilk olarak gözüküyor. ...Katolikliğin kurulduğundan beri... ...Hüristiyanlığın. Önemli... ...devrimci bir adım yani. İranlı teolog Şehrazat ...Huşman da toplantıda yaptığı... ...konuşmada böyle bir kurulun... ...resmi olarak göreve başlamasını... ...devrimci bir adım olarak nitelemiş. Ben kendimi... ...Papanın Müslüman kızı gibi hissediyorum... ...demiş Associated Press'e. Papanın... ...Müslüman kızı gibiyim... ...demiş... Papa Francesco'nun her kim olursa olsun herkesin acılarına duyarlı olma mesajıyla Müslümanlar ve kadınlar tarafından da çok sevildiğini ve takdir edildiğini söylemiş. Uşmandı. Ben kendimi Papa'nın Müslüman kızı gibi hissediyorum demiş. İlginç değil mi? Evet. Bu arada da Türk Metal Sendikası'nın üyelerini taşıyan... Kadınlar Günü etkinliğine katılmak üzere Ankara'ya gidenler de varmış otobüsteki yolcuların arasında. Otobüs devrilmiş, 7 kadın hayatını kaybetmiş Yolculuğun, yolcuların çoğunluğu Sendikan'ın Bursa Şubesi üyesi kadınlardan oluştuğu da bildiriliyor. Böyle bir feci haber var. Evet okullar kapanıyor, grev başlıyor Amerika'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde. Biz uluslararasıyız, her yerdeyiz diye dünya çapında bir greve gidiliyor. Çok 50'den fazla ülkede daha fazla ücretlerin, asgari ücretlerin artırılması, ödenmemiş ücretlerin yerine getirilmesi ve başka sebeplerle milyonlarca insanın da dünyadaki en siyasi uluslararası kadın günlerinden biri tarihteki ...onu kutluyorlar. E, yerli kadınlar da... ...Ekvador'daki... ...Amazon'da... ...ve başka yerlerde Amerika, ...bütün dünya çapında kadınlar sadece... E, ...bunun için değil... ...birbirlerini... ...yeryüzünü, birbirlerini... ...ve ortak varlıkları... ...müşterekleri korumak için ayağa kalkmış durumdalar... ...çok... Yani Zimbabwe'den de var Filipinler'den de var Honduras'tan da var oradaki büyük e, aktivist çevreci Kaceres'in öldürülmesinin üzerinden de az zaman geçti durmadan devam ediyor çevreci, çevre korumacı aktivist kadınların da öldürülmesine de devam ediliyor fakat e, bir de Dakota'da da e, devam ediyormuş yerli halkların Dakota Access Pipeline dedikleri, DAPL dedikleri dört günlük bir gösteri de başladı. Tipi denilen çadırları o, hepimizin benim bizim kuşen çocukluğundan bildiği kızıl derli çadırları, şeylerin çıktı, değneklerin tepesinden çıktı, kurulmaya başlamış. Hem de National Mall gibi alışveriş merkezlerinde Hı -hı. Washington'da ve hem yerlilerin bir meydan okuması hem de bir e, eylem durumu var ortada. Çok ilgi çekici bir durum. BBC Türkçe'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama mı, hak arayışı mı diye ayrıntılı bir analiz e, sorular getirmiş. Hangi etkinlikler yapılıyor, bu yıl neler yapılacağını anlatan bir durum. Şimdi günün sorusunu soruyorum. Yerleşik basınımızda bu son derece önemli ve politik kadınlar gününü bütün dünyanın dört bir yanında hangi yerleşik basından gazeteler kapsıyor? Ben sana bir gazetesizin önünüzde zaten bu Evet, şimdi hepsini vereceğim. Ben bir tane Cumhuriyet'e baktım. Manşette kadınlar vazgeçmez diyor. Türkiye'de kadınlar erkek egemen sistemin olumsuzluklarına karşın hayatlarına sahip çıkmak için mücadeleyi sürdürüyor demiş. Evrensel e, gazetesi de var. Kadınlar bizim için kıymetlidir yalanı. Üst başlığıyla daha çok çalışıyorlar, daha az kazanıyorlar diye kadın emeği raporunu vermiş ve kadınlara ayırmış manşet haberini birinci sayfayı. Geri kalan Türkiye'deki gazeteleri de hepsini sana veriyorum kadın dünya kadınlar günü nasıl kapsamışlar diye bize bir rapor sunar mısın? Şimdi kalan mi? Zaman. Yoksa aradım şimdi, şimdi. Hürriyet mesela amiral gemisi nasıl vermiş meseleyi... korkunç bilanço diye vermiş kazanların kraliçesi Cevriye Usta'nın fotoğrafını vererek neredeyse her gün bir kadının öldürüldüğü Türkiye 2016'da 328 kadın cinayete kurban gitmiş. Mortcata yavaş duran kadınlara en fazla şiddet uygulayan kişilerin yüzde 46'sı ile yüzde 46 oranı ile eşleri olduğundan bahsediliyor. 28 kadın günde 30'dan bahis yok ama galiba. Yani bu vesileyle yapıyorlar galiba. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü logosuyla çıkmışlar. Hmm. 28 günde 30 kadın öldürüldü diye yazıyor. Yüksek yargıda tek başkan diye yazıyor. Kadın hakim savcı sayısı yüzde 31.8 iken yüksek yargıda kadın adı kadın adı yok denilmiş. Tek istisnada Danıştay Başkanı Zerrin Güngör gösterilmiş evet, dünyadaki mücadelelerden pek bahsedilmedi. ama manşetten verilmiş bu durum. Milliyet gazetesinde de yine sür manşetten morbiteme ile verilmiş kanseri bir dolara yakalamış bu sizin haberiniz. Ee, Beyoğlu'nun ciğdem annesi deniliyor. Erkeklerin haberi mi? O? Hayır kanser e, bir dolarlık çiple kanseri çözme haberi. Hmm. Teknoloji yani. Evet hastalık eşitlik Türk İslam Sentezi deniliyor. Hemen üstünde cam tavanları beraber kalın demiş Sabancı Yönetim Kurulu Başkanı Güler yani, Sabancı. Evet. Yani vermişler onlar da mor bir temayla. Eğitimde kadın farkı deniliyor galiba. Kadın girişimciler iki varmış. Onun içerisinde daha detaylı olarak bulabilirsiniz. Emma Watson'a vermiş Türk gazetesi. Güzel oyuncu Emma Watson Vanity Fair dergisine verdiği seksi pozlar nedeniyle kendisini eleştiren feministleri cevaplamış. Göğüslerimi göstermem feminizme zarar vermez. Feminizm konusunda kafa karışıklığı var demiş. Ee, bir gün değil her gün deniliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü e, her gün olsun denilmiş Haber Türk Gazetesi'nde. Devam edeyim mi? Doydunuz mu? E, doydum ha, yani. Ana sayfa'dan Kadınlar Günü'nden ve dünya çapındaki bu büyük olaydan e, bahseden çok fazla şeyde yok. Hatta özellikle hiçbir şeyden bahsedilmiyor. Yani bütün dünyanın dört bir tarafında aynı anda grevler ve hak mücadeleleri Çevre mücadelerinden Bir kelimeyle olsun Bahseden Türk medyasına Rastlamak Sabah mümkün değil Gazetesi 8 Mart'ı 15 Temmuz'a bağlamış Arada kaç gün var hesaplayamayacağım şimdi ama Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Türkiye'nin şahit olduğu en kanlı darbe girişiminde Tankların önüne kahramanca dikilen 15 Temmuz'un Gazi kadınların mesajlarını akşama vermişler Orada evet. yazıyormuş İstiyorsanız okuyabilirim ama yok, yani Diğerleri de yok. Peki ara verelim çok kapanık bir Türkiye'de medya olduğunu söylememiz gerekiyor. Doğrusu biz Cambridge'de, Kenya'da, Çin'de, Güney Kore'de, Hindistan'da, Japonya'da, Papua Yeni Ginesinde, Endonezya'da ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ve Latin Amerika'da neler bitiyor? Türkiye'de neler bitiyor? Onları görmek. Yani Türkiye'deki şeylerden tek kelimeyle bahsedilmemesi de ayrı bir hikaye tabii. Evet. Açıkgaste. Haselatos put man and woman together to find out which one is smarter. Some say men but I say no. The women got the men beat. They should know and not me. But the people they say That the men are leading the women astray But I say That the women of today Smarter than the man in every way That's right The woman is smarter That's right The woman is smarter That's right The woman is smarter That's right That's right Ah, ever since the world began, woman was always teaching man. And if you listen to my bit attentively, I' going to tell you how she smarter than he and not me. But the people they say that the men are leading the women astray. But I say that the women of today smarter than the man in every way. Garden of Eden was very nice. Adam never worked in paradise.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 Samson was the strongest man long ago No one could have beat him As we all know Until he loved Delilah Delilah said All of the strength is in the hair of your head And at me But the people they say That the men are leading the women astray But I say That the women of today Smarter than the man in every way That's right, the woman is uh, smarter That's right, the woman is uh, smarter That's right, the woman is uh, smarter That's right, that's right ah, you meet a girl at a ballroom dance Thinking that you would stand a chance Take her home thinking she's alone open men women smarter smart woman smarter şarkısını dün de çalmıştık bir kez daha çaldık yalnız Belafonte'nin 90. yaşı değil aynı zamanda her Belafonte'nin bu ulan üstü şarkısının ...kadınlar günü için mükemmel olduğunu da... ...uyduğunu da söylemek için... ...çaldığımızı bir kez daha belirtelim. Yani... ...ben derim ki... ...bir erkekle bir kadını bir araya koyalım... ...hangisi daha akıllı... ...birçokları erkek der... ...ama ben hayır derim... ...her zaman bilmelisin ki kadın... ...hakimdir duruma... ...erkekten daha akıllıdır diyor... ...ve mesela işte cennetin bahçeleri çok güzeldi cennette hiçbir zaman çalışmadı Adem ama sonra Havva vidanı gördü ve gitti cennet ondan sonra erkek çalışır oldu diye dalga geçiyor Metusaleh'de bütün hayatını gözyaşları içinde bir kadın olmadan 900 yıl geçirdi sonra bir gün artık biraz eğleneyim dedi bir kadınla eleneyim dedi ve 901 yaşını bile göremedi filan diye devam ediyor e, Samsun dünyadaki en güçlü adamdı herkesin bildiği gibi kimseye yenemezdi onu sonunda Dalila ile buluştu yatağın üstünde o da ona bütün gücün senin bütün gücün saçında dedi ve iş bitti diye devam ediyor yani kimse bana anlatmasın daima kadın akıllıdır diye böyle erkeklerle de kadınlarla da insanlarla da dalga geçen hoş bir şarkıyı çaldık Belefante'nin 90. yaşının üzerinden bir hafta geçmişken aynı zamanda kadınlar günü vesilesiyle konuşalım evet, diğer haberlere de geçelim oldukça önemli şeyler var bir tane çok önemli açıklama var Wikileaks tarihinin en büyük gizli servis dokümanlarına sızdırmış durumda. Öyle böyle değil anlatılanlar. Evet bugüne kadar sızdırılan en geniş siyahi belgeleri olarak nitelendirilen yayınlara Vault 7 kasa dairesi 7 kod adını vermişler. Sıfır yılı Year Zero isimli ilk bölümde yayınlanan sayfaların sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nden eski istihbaratçı Edward Snowden'ın Ulusal Güvenlik kurumu ...NSA hakkında sızdırdığı belgelerden... ...üç yıl içerisinde imlanan ...sayfaların sayısını geçiyormuş... ...bu... ...bu bölüm... ...yayınlanan bölüm, sızdırılan bölüm... ...Virginia eyaletindeki... ...Langley kentinde yer alan... ...CIA Siber İstihbarat Merkezi'nde... bulunan yüksek güvenlikli... ...bir ağdan gelen... ...8761 belge ve dosya... ...içeriyor... ...yani sızdırmalarda devam ediyor ve bu CIA'in hacker sistemine dair bilgileri de içeren 8000'in üzerindeki belgede işte kötü haberim var şimdi. Akıllı telefonların hepsi mikrofon haline geliyormuş. O da değil yalnız. Sizin sabahtan akşama en büyük şeyiniz Selahattin yaptığınız iş, televizyon izliyorsunuz. Onlar yaşıyoruz izlemek değil. <gülüyor> mikrofonmuş. Ayrıca WhatsApp kullanan yazışmalar Android ve iPhone telefonlarındaki belgeleri erişebildiği de ortaya konmuş bu belgelere göre. CIA bildiğin gibi değil kameraların gördüğü her şeyi görebiliyormuş. En ilgi çekici noktası burası. Şu anda önümde ufak bir bilgisayar açık. Bilgisayarın önü, tam üstünde bir kamera var. NSA değil CIA beni isterse istediği şekilde görebilirmiş. Buradan el oradaki kişilere. ...kapalı olsun ya da olmasın... ...kameranızın uygulaması... Evet, ...sizi izleyebiliyor doğrudan... ...o yüzden ne yapmak lazım... ...Zuckerberg'in yaptığı gibi... ...Facebook'un kurucusu... ...bant, basit bir bant yardımıyla ...kameranızı kapatacaksınız... Hı hı. ...gerekli olduğu zamanlarda açacaksınız... ...olmadığı zamanlarda kapayacaksınız... ...ama şimdi şeyiniz varsa... ...son model akıllı televizyonlarınız varsa... Böyle ...elinizi kolunuzu oynatarak kanalları değiştirdiniz... ...o zaman kapatacak yer de yok yani... ...o zaman işte pek fazla publik bir şey yapmak zorunda şey yapmayacaksınız e, televizyonun karşısında uslu uslu oturacaksınız bakacaksınız sadece fazla konuşmadan izleyeceksiniz Survivorınızı ardından tekrardan odanızı evinizde evet, geçeceksiniz. Windows, Mac OS ya da Linux, Linux başka ne var? İşletim sistemleri kullanıyorsan o da olmaz. Başka ne var ki? Yok, <gülüyor> yok. Yani dolayısıyla bilgisayarda kullanamıyorsun. Apple, iPhone, Google, Android ve Microsoft, Windows'u mikrofon, gizli mikrofon ne getirmiş. Bunu kanıtlıyorlar. E, Linux'un farklı türevleri var ama belki bu konuda o kadar açıklarını bulamamış olabilirler. 1984'ü okumaya başlamanın tekrar tam zamanı geliyor. Aynı zamanda belki bir Celal Üster'i de davet edelim. Çevir, çevirmeni. Can yayınlarından çıktık bir kaç baskı yaptı. Biraz daha konuşalım bakalım. Yani onlar onun öngördüğü büyük Amerika Birleşik Devletleri'nin şey İngiltere'nin yetiştirdiği en önemli yazarlardan bir tanesi böyle bir durumumuz var Tales var mesela Linuxta onu o kadar fazla takip edebilecek söylenmiyordu ama bakalım belki o da takip edilebilir öyle bakalım her şeyi takip edebilir büyük abimiz. Yani iPhone ve Android'lere sızabiliyor, uzaktan kontrol edebiliyor. WhatsApp, tele, Telegram nedir Telegram? Sen kullanıyor musun? Telegram mı? Bu Hı. şey yöntemi. Beyninizde. böyle bir yazılım. Yani Telegram diye telegram. bir şey varmış. Ha Yadım. tam o Telegram. Tamam Hı. tamam. Bizim zamanımızda telegraf vardı, telegraf vardı. Siz zamanınızda Telegram var. Bu da telegraf ama yazış, yazılım bu. Salih Mirza Beyoğlu'nun beynini kontrol ettiğini söylediği kitaplığıyla karıştırdım, uygulamayla karıştırdım. O iddia mi? Evet. O, o başka. Kameranın gördüğü her şeyi izleyebiliyor. Telefonları, yazı telegram, whatsapp yazışmalarını telefona sızdığı için izleyebiliyor. Ve akıllı televizyonların çevresini dinleyebiliyor. Samsung televizyonları da bir mikrofon haline gelmiş. Ve tespit edilen açıklar şirketlere bildirilmiyormuş. Çok büyük bir, Çok büyük bir şey. haber bu. Evet, Gerçekten. Evet. O yüzden ne yapacaksınız? Telefonla konuşmanız gerekiyorsa ya telefonunuzu yanında taşımayacaksınız ya da bir havuz bulup şey böyle fıskiyeli onun yanında o ses gürültü efektiyle falan konuşacaksınız Kurtlar Vadisi'nde olduğu gibi. <gülüyor> Vallahi kolay kolay kurtulabileceğinden emin değilim evet, Kolay Kolay kolay de bulamam tabii ki. <gülüyor> mi bir de kullanalım. Bir, bir de mi? <gülüyor> ne bileyim ben bir şey yapmak lazım yani herhalde. En iyisi e, makine kırcılık diyorum ben her şeyi kıralım ve ardından o şekilde hayatımıza devam edelim. Bütün makineleri ne dersiniz? Kolay olmayabilir. Evet kolay olmayabilir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki feminist eylemler Hindistan'daki eylemler ondan sonra dünyanın dört bir tarafında neler olup bittiğini öğrenebilmek için bir bilgisayara ihtiyacımız var enkripsiyon kullanmak lazım işte Tales diye bahsettiğim şey tam olarak tamam. o işletim sistemi evet. ama Linux'u da kontrol ediyorlarmış bir bakmak lazım enkripsiyonları da aynı şekilde takip edebildiklerine dair de haberler çıkacak da Daha belki de zannetmiyorum çünkü Edward Snowden ve onun üzerine çevrilen hem iki filmi de seyrettim hı hı. bir tanesi Laura Poitras'ın belgeseli Citizen Four diye öbürü de Snowden adını taşıyordu eee bir de e, Glenn Greenwald'un kitabını okudum bu konuda. E, enkripsiyon iyi şifreleme yapabilirsen biliyorsunuz Snowden'ın da şu ana kadar koskoca KGB'de dahil kimse ulaşamıyor. Evet diyorsun. ama şöyle bir durum da söz konusu orada en umutsuz, umutsuz edici nokta da Linux'un kontrol edilmesi açık kaynak kodlu. Ve çok fazla kontrol edilemeyen, bilgisayarınızın virüsünde de çok kolay olmadığı evet, işletim evet. sistemi bu. Linux diyor, o Linux'un altındaki başka işletim sistemleri var. Ubuntu'su var, Tails'ı var vesairesi var. Hangilerini kontrol ediyorlar? Ne kadar enkripsiyon işinize yarayabilir? Onlara bakmak lazım. Evet, işte tekrar Green Greenwald'un kitabını tavsiye ederim. Çok ayrıntılı olarak Snowden açıklıyor. Green Greenwald da çünkü başta inanmıyor. Evet, yani boşver yolla sen diyor, yok ben almayayım diyor <gülüyor> Snowden sonunda öğretiyorlar peki böyle bir durum var ee, bu çok önemli ve daha ilk bölümü yayınlanmış durumda çok ayrıntılı ee, CIA siber saldırı cephanelerin büyük bölümü üzerindeki kontrolü kaybetti diye de bir yazı var yani Wikileaks konuya ilişkin yaptığı açıklamada yakın geçmişte CIA kötü niyetli yazılımlar, virüsler, trojanlar, troyanlar silahlandırılmış sıfır günü istismarları kötü amaçlı yazılım uzaktan kumanda sistemleri ve ilgili belgeler de dahil olmak üzere siber saldırı cephanelerinin büyük bölümü üzerinde kontrolü kaybetti demiş ve yüzlerce milyon kod satırından oluşan bu olağanüstü koleksiyon bu koleksiyonu elinde tutan kişiye CIA'nin tüm hackleme kapasitesini sunuyor. Arşivin eski Amerikan hükümetindeki eski hackerlar ve yükleniciler arasında yetkisiz bir şekilde dolaştı. E, ve bu kişilerden biri Wikileaks'e arşivin bir bölümünü temin etti diyor. Çok ilginç aslında. E, sızıntıların kaynağı olduğu belirtilen bir kişinin sözlerini de şöyle aktarmış Wikileaks. Bir siber silah tırnak içinde. Tırnak içinde gene serbest, kalır kalmaz, saniyeler içinde dünyaya yayılabilir ve rakip ülkeler siber mafya ve genç hackerlar tarafından kullanılabilir demiş. Wall Street Journal ulaşmış CIA sözcüsüne. Doğru mu efendim? CIA bu konuda ne diyecek demiş. Hı hı. No comment demiş. CIA'de yorum yok demiş. Yani anladım. Ya yani otomobil ve minibüslere sızacak sistemler üzerinde de çalışıyormuş. Yani arabanı da hani bilgisayarlar yönetiyor ya şimdi arabaları. Akıllı değil? araba. Akıllı araba. Bütün arabalar akıllı zaten. Yo, bazılarını cep telefonuyla kontrol edebiliyorsunuz. Yani hala manuel çalışan arabalar var. Dizelce evet. öyle pat pat pat, pat diye Ama Bir çıkıyor. de bilgisayarda gizli yazılımlar var ya aldatmak için mesela... Volkswagen'de ortaya çıkan skandaldı oldu. O gibi. ölçümde. Ölçüm sırasında evet. olan şeyler onlar. Yani o bilgisayar şey yoksa bilgisayar, arabanızın genelinde yoksa akıllı araba değilse daha doğrusu erişebilecekler çok fazla nokta yok. Bence bütün ak arabalar akıllı. Ee, şey peki şey yapalım biraz daha devam edelim. Çağlayan'da Özgür Gündem nöbetçileri beş dava var Özgür Gündem Nöbetçisi Nadire Matera e para ve hapis cezası Verildi Yıldırım Türker'e Propaganda suçlamasıyla Bir yıl onay on beş gün hapis cezası Verildi ceza ertelendi Hasan Cemal'e Terör örgütü Propaganda suçlamasından berat Ama terör örgütünün Açıklamalarını yayınladığı iddiasıyla Altı bin lira para cezası Murat Uyurkulağı yazar ve gazeteci, propaganda e maddesince terörle mücadele kanunun 15 ay hapis cezası verildi. E Özgür Gündem nöbetçisi Murat Uyurkulağı, e Jüridek kuralla gazete yazarı İlhan Bakır'ın duruşması da ertelenmiş durumda. Nadire Mater avukatı Meriç Eyüboğlu'nun savunma yaptığı sırada mahkeme heyetinin telefonlarla ilgileniyormuş. Belki de bu e, ukilik iz, izliyorlardı. Olamaz mı? Hakimler savunma yaparken Nadire Mater'in savunması okunurken hakimler cep telefonlarıyla oynuyorlar. Bence Belki uyumamak de, için yapıyorlardır bunu biliyorsunuz. Bazı hakimler böyle dava sırasında uyurken yakalanıyorlar ya objektifleri. Ya hakim uyur mu ya? Hakim uyumaz. Hakim Radyo adaletin bir radyoce iki hakim uyumaz adaletin bekçisi ya o ama be oyun oynuyor diyeceksin o da değil bu şeyi duymuştur hakimler akşam saatlerinde çıktı davaya önceden geliyor önceden Aynen. geliyor öyle bir şey olmuştur yani oynuyormuş işte uzun ve kıymetli savunma sırasında verilen ceza Türkiye'de hukukun ne halde olduğunu bir kez daha gösterdi demiş mater bu savunma karşısında verilen karar mahkeme heyetinin savunmayı dinlemediği hissiyatını yaratmış. Hmm. Sence dinlemiyor olabilir mi bir hakim? Bir gazeteciye 15 ay para ceza şey hapis cezası veriyorsun mesela. Ama o sırada <gülüyor> veriyorsun zaten vermiş olanı verilmiş olanı iletiyormuş. Belki fark oradadır. Belki. Elinizde zaten mu? bir karar varsa demiyorlar. Adalet sistemi olur mu? Formalite. Hiç yani? Formalite. Hı? Formaliteden olmaz mı? Adaletçilik oynamak gibi. Olur mu öyle şey ya? Doğru söylüyorsunuz. Yani ben söylüyorsun, şeye inanmam. Afrika ülkesi miyiz? Muz e Cumhuriyeti miyiz? Ruz Cumhuriyeti Afrika Ruz. ülkelerine böyle Uganda değil. denirdi. Uganda'da da durum çok iyi değil ama. İdi amin. Yıldırım Türker de Biyanet'e e, demeç vermiş. Sözü dolaşımda olan bütün Kürtleri tükettikten sonra yeni Türkiye tahayyülü şimdi de Kürtlerle el ele tutuşanların bileğine kelepçe takmak niyetinde dayanışmanın bedeli şimdi her zamankinden daha ağır gerekirse öderiz demiş. Bir karar içtahı da aykırı diyor Türker'in avukatı Emel Ataktürk'te uluslararası hukuka aykırı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile oluşmuş olan içtahı da tamamen aykırı demiş yargı ne yazık ki yurttaşların hak ve özgürlüklerini değil devleti önceleyen bir pratik üretmeye devam ediyor ümit ediyoruz ki değişir demiş Hasan Cemal'de gazetecilik suç değildir demiş malum ilan etmiş ama kimse anlamıyor galiba, galiba. öyle bir sorun var 47 yıllık aktif gazeteciyim ve Meslek hayatımın çok uzun yıllarını Kürt meselesini izlemekle geçirdim. Hala da devam ediyorum. Çünkü bu sorun Türkiye'nin en yakıcı sorunudur. Türkiye demokrasi, barış, hukuk devleti olacaksa bu sorunun bir çözüm rayına oturtulması gerektiğine inandığım için yıllardır bunu kovalıyorum demiş. Yani şiddetin ve silahın reddedildiği bir ortamda Kürt meselesinin de çözüm rayına oturtulması halinde rahat ederiz demiş. Bu da önemli bir durum hakikaten. Bir başka ilginç haberden bahsetmek istiyorum. Macaristan'ı gördün değil mi? Yok, henüz değil. Şimdi bu Wikileaks'in CIA dosyalarında altı konu çıktı yalnız. Onu hatırlatayım. CIA Android ve iPhone telefonlarla her türlü bilgisayara sızabiliyor. Bir, Signal, Telegram ve WhatsApp gibi uygulamalar... ...tamamen güvensiz hale gelmiş... Bunun Kötü o kadar da en, en, enkripsiyon yaptık diye log geri şeydi WhatsApp'ta. Ayrıca akıllı televizyonlar çevresinde konuşulanlar dinlenebilir. Otomobilleri hack ederek kaza yapmalarına sebep olabilecek neredeyse tespit edilemez suikastlere olanak sağlayacak yöntemleri de araştırmış. Bu henüz yapıldı denmiyor ama bunun üzerinde çalışıyormuş CIA. Diğer ülkelerden ve hükümetlerden hackerların kullanabileceği kullanılabileceği güvenlik açıklarını da gizlemiş yapar mı böyle şey CIA mı yapmış. Ve en önemlisi hususta bu da buzdağının başlangıcı bile olabilir. Daha fazlası gelecekmiş. Belgeler hala tamamen incelenmemiş. Daha fazlası nasıl olabilir ki? Yani kullandığım bilgisayar <gülüyor> üzerinde bütün hakimiyeti var. Evdeki televizyon üzerinde bütün hakimiyeti var. Telefondaki mesajlaşma programından uygulamalarına kadar bütün hakimiyeti var. Bir bedenim kalıyor. Onda da bir elektronik çip bulunmadığına göre. Bedenin senin mi sanıyorsun sen? Sen öyle evet. san. Ascent sıfır yılı sızıntılarının Kasa 7'nin sadece ilk kısmı demiş. Kasa 7 tarihteki en büyük istihbarat yayını olacakmış. Bunu da hatırlatayım ve geçeyim. Ee, Macaristan'da olup biteni gördün mü? Göçmenlerin gözaltına alınması durumu mu? Evet. Önleyici tedbir olarak Macaristan'da kanun geçmiş. Parlamentosu, Yasama Meclisi ve ülkeye giren sığınmacıların doğrudan gözaltına alınmalarına yönelik bir yasayı onaylamış. Yani oraya giriyorsun ve gözaltındasın. Bir daha çıkamıyorsun. Nasıl? Bir daha çıkarsınız canım. Çıkalım, çıkılamaması gibi bir durum söz konusu değil. Hayatları bu. Bilemem. Bacı. Bilemem. Hiçbir güvence veremem. Orban adına. Birleşmiş Milletler... I, ya öyle fotoğraflar var ki... Mesela demir yollarını bak gördün mü bu fotoğrafı? Kadın bebeği kucağında demir yolunda yatıyor. Polisler, robokoplar... Macar polisi onu... Ve kocasını da kadının... Tutup kolundan sürüklemeye çalışıyorlar. Evet. Böyle fotoğraflar var yani. Bir de bu güzel... Geçen seneydi galiba. Bu, bu duvarın fotoğrafını gördün mü sızmaya yol açacak her türlü şeyi Çin Seddi gibi örmüş Macaristan zaten. Evet. Böylece artık yasa korkunç etkiler bırakacak demiş. Olağanüstü hal uzatıldı demiş. Yani Avrupa Birliği müktesebatı ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülük aykırıdır Macaristan'ın zaten büyük acılar çekmiş olan kadın, çocuk ve erkekler üzerinde korkunç psikolojik ve fiziksel etkiler bırakacaktır demiş olsun. Sırbistan'da mesela sıkışıp kalan göçmenler soğuk havada hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar oralarda. Neyse soğuk havalar geçecek. Macaristan İçişleri Bakanlığı sınır tanımayan doktorlar örgütü Sırbistan koordinatörü Andrea Konta'nın Macar polisi ve askerlerin sığınmacıların üzerine köpeklerini kışkırtıp şiddet uyguladığı iddialarına sert tepki göstermişti iki gün önce hmm. Macar haber ajansından gelen şeylere göre köpeklerini şey yapıyormuş, saldırtıyorlarmış gelenlere. Önce bildiğiniz tam Cezayi formatında, Irak'taki Ebu Garip formatında gelen göçmenleri karşılanıyor. Bu karşılanmış... gerçek köpek mi yoksa mecazi köpek mi? Gerçek köpekten Ga -Gard -Gardiyan, bahsediyor. Yani. evet bence de öyle Polislerin ama... gerçek köpeğinden bahsediyor. Macar polisi ve askerlerin sığınmacıların üzerine köpeklerini kışkırtıp şiddet uyguladığı iddialarını tepki göstermişti Macar İşleri Bakanlığı. Evet. Peki Malezya'da ne oluyor? Kuzey Kore'de daha doğrusu. Malezyalılar Kuzey Kore'den çıkış yasağı konuldu. Ama Korelileri de Kore'de de Malezya'dan çıkış yasağı konuldu. Öyle Karşılıklı mi? Karşılıkta olarak Kuze bu bu bu yok. Bu bu öyle değil. Malezya'da konsolosluk üyeleri çıkamıyor. Evet. Kuzey Kore'de de Malezya vatandaşları çıkamıyor. Vatandaş herhangi bir Malezyalı artık Kuzey Kore'ye gitmişse bir daha çıkamayacak. Görüyorsun, yani, sonuna kadar artık Kore'de. Evet. Kore Güzel değil mi? Evet, Malezya'da bu bulan olayın perde arkası aydınlatılana kadar bu ülkenin vatandaşları Kuzey Kore'yi terk edemeyecekler demişler. Deutsche Welle'nin haberi bu. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un üvey kardeşi Kuala Lumpur'da Malezya başkentinde öldürülmesi VX gazıyla hem de öldürülmesi çok şey oldu. Yani böylece Şimdi nedir durumumuz Malezyalılar Herhangi bir şekilde Kuzey Kore'den çıkamıyorlar Yabancılar herhangi bir şekilde Macaristan'a giremiyorlar Elimizde bir giriş bir çıkış yasağı var Bir de e, Kalış yasağı da var Vakili bahsettik o, Julian de Ekvator Büyükelçiliği'nden çıkış Yapamıyor Kalış yasağı var Orada da bir tuhaflık var yani dünyanın durumunda. Ama Başbakan Yıldırım ne demiş? İki şey söylemiş. Binali Yıldırım, IŞİD'e yönelik Rakka operasyonu konusunda müttefik ülkeler PYD ile birlikte hareket etmeyi seçtiler. Tamam o zaman Membiş'e gitsinler. Olmuyor mu? Orta. Membiş'e de mi gidilemiyor? Tamam Rakka'da operasyonuna şey seçtiler. PYD'yi. PYD'yi seçtiler ya da onların deyimiyle. PKK'yi seçtiler. Evet. O zaman membiçe gitsinler. Ya Membici, ya rakka deniliyordu. İkisinden birine gidilmeyecek mi şimdi? O, oturulduğu yerde kalınacak mı Elbap'ta? Yok mu davetesi? Valla öyle görünüyor. Başbakan Yıldırım da hayır demek insan fıtratına uygun değil demiş. oraya dair mi? Yok. Başbakanın fıtrat uzmanı olduğu anlaşılıyor. Haşa huzurdan göklerle de temas halinde olabilir mi haberleşme halinde? Tamam. Ben hala anlamadım. Biz şimdi Elbap'a mı gideceğiz yoksa şey mi gideceğiz? Membiçe mi gideceğiz? Bir karar vermek lazım. İlk önce ilk hedefimiz Rakka denilmişti. Sonra Elbap'a çevrilmişti. Elbap'tan Rakka'ya dönülmüştü tekrardan. Şimdi ikisine birden gidilemiyor mu? Gidilemiyor. Ya of. Ne yapalım? Böyle. Durum. Peki. Halep Halep'i zaten başından geçtik. Olmadı. Tamam o zaman. Ne yapalım? Otururuz evde. Halep oradaysa Arşın burada deyip oturalım işte. Yalnız bilgisayar açmak yok. Telefon açmak yok. Arabaya binmek yok ona göre. Peki. Otur otur. Yani bu mikrofonlar böcekli mi? Böceksiz mikrofon var mı? Açık, Açık gazete. gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Salak Günaydın Şenikler. Ömer. Hayır olsun. Yok hayır diyemiyoruz. Ne, hayır ne, olsun ne, hayırlı... diyemiyoruz. Günaydın diyelim. Günaydınla yetinelim. Hoş geldiniz de diyebiliriz. E, yılda bir kere e, kutlanan kadınlar günü hayır olsun. Bir, ama yani değil mi? Yani, bence onla başlamak evet, lazım. Evet onla başlamak lazım. Siz epey bir e, bahsettiniz ama... E, bir kere bu bir, bir tuhaf bir şey yani bir, yılda bir gün yani yani işin vahametini sadece bu <gülüyor> tek gün anlatıyor <gülüyor> yegane gün. Yani olacak iş değil yani. Oysa değil mi gereği kalan günlerin hepsi kimi Erkeklerin bizlerin Aa, tabii. Yani işte o yüzden ee, bunu bir kenara not edelim. Ben e, biraz rol çalacağım Agostçulardan e, eminim cumartesi günü. ...bu konuya... ...tekrar geri döneceklerdir... ...bilmiyorum ama... E, ...Agos'un bu haftaki... ...kitap eki Kirk'te... ...Kirk bu arada kitap demek... Tabii, ...hayca değil mi? Evet. E, ve e, Kirk'te bir... E, ...kaç... E, ...beş... ...on tane... E, ...feminist... E, ...ve... ...hepsi sosyalist... Ee, kadının e, hikayesi e, üzerine bir e, yazı var. Zehra Can'ın yazısı. Bir de kitap çıkmış değil mi? Kitap bu? tabii. Kadınlar Hep Vardı. Evet. O, Feryal Saylıgil'in e, dipnot yayınlarında e, editörlüğünü yaptığı e, bir e, kitap. E, çok önemli bir konu bu. Zira bir kere feministle sosyalizm arasında bir bir, bir bir git gel var. Yani, yani sosyalizm 19. yüzyılda özgürleştirici bir ideoloji ve hiç şaşırtıcı değil. Yani muhafazakar olup feminist olan kadın bilmiyoruz. Evet, o yok o dönem. Hayır yok, yok. Kategori yok. Kategori evet. yok evet. bir şey. E, dolayısıyla yani burada bir, yani bir sembiyoz var bu her iki e, duruş arasında. İkincisi de e, pek çok konuda olduğu gibi e, Türkiye'nin e, herhangi bir konudaki tarihine bakıldığında e, derin bir milliyetçilik erillik tabi ama derin bir milliyetçilik hakim. Ne demek bu? Yani tarih hep bir Müslümanla başlıyor. Ve burada Zehra Can bunu hatırlatıyor. Önemli. Mesela sol hareketin tarihi Türkiye'de Mustafa Supiler'le başlıyor. başlıyor evet. Öyle değil halbuki. Mesela ikinci internasyonelde Osmanlı'yı... Ee, Osmanlı Devleti'ni Yahudiler e, temsil ediyor. Mesela Yahudi Osmanlı e, e, vatandaşları e, temsil ediyor. E, kurulan ilk Marksist Parti bu meşhur Ermenilerin kurduğu hınçak. Hınçak. Hala var hınçak. olan hınçak, hınçak sütüyün ve herkes taşınabilir ama hınçak önemli. Hınçak, Böyle şeyler hınçak, var. Sütun, evet. şimdi aynı şey eee feminizm içinde. Geçerli ve orada da işte illa bir Müslüman Türk bulunuyor ama öyle değil tabii ve kitap bu anlamda çok değerli ve Mari ya'ndan başlatıyor evet. işi Mari Hanım gazeteci 1877 Beşiktaş doğumlu. E, ve 1915'te e, maalesef e, soykırımda hayatını kaybediyor. E, e, hınçak e, içerisinde tabii muhabir e, Doğu gazetesinde e, İstanbul'da yayınlanan e, Arevelk gazetesinde çalışıyor. Sonra Mısır'da e, bir kaçıyor bu Osmanlı Bankası baskını sonrasında. Mısır'da e, gazeteciliğine devam ediyor. Orada Ardemiz diye bir gazete e, çıkartıyor. Ondan sonra da geri dönüyor. 1908 meşrutiyeti <gülüyor> özgürlük geldi deyip 1915'e kadar sürüyor Hayatın hayatı. hatası yani, Evet, işte. aynen öyle. Şimdi ki o tabii ikincisi çok önemli bir şahsiyet. Zabel, Zabel Yesayan. Zabel'le ilgili Aras yayınlarından epey bir kitap çıktı biliyorsunuz. Tercümeler, hayatı, şu bu. Ona bakılabilir. Zabel Yesayan çok önemli bir figür. Yani Ermeni, Osmanlı Ermeni dünyasının çok önemli bir figürü. O canını kaçarak kurtarıyor ve Ermenistan'a gider ve o da Stalin'in kurbanı olur. Mezarının yeri belli değildir, çok önemli. 1909 Adana katliamı sonrası feryatıyla tanınan. O dönem 1911 tarihi çok önemli bir kitabı var ve ee, Zabel tabi bu o da feminist bilinçli bir feminist tabi ee, bir diğer e, Müslüman olmayan ama Osmanlı olan yani o zenginliği yansıtan feminist bir Rum e, o da sosyalist tabi evet. Athena e, Gezhanou Yano e, Atina Hanım e, o, erken ayrılıyor nispeten e, Osmanlıdan ve 1914'te Atina'ya gidiyor kadınların sosyalist birliğini kuruyor e, orada Osmanlı bakır evet, kendisi. evet orada bakır köylü makri köylü yani e, makri, uzak demektir bakır köy yani şehir uzak köyü e, <gülüyor> şehir şehrin içineyse e, nihayet bir e, kronolojik olarak gidersek bir e, Müslüman e, kadın çıkıyor. Daha doğrusu Türk demek lazım. Çünkü kitapta hiç Kürt feminist yok. E, orada da e, sonunda hatırlatılıyor. E, Kürt e, feminist kadınlarla ilgili ayrı bir kitap e, çıkacakmış dipnot yayınlarından. Bunu da bir kenara not edelim. E, arkadan gelen Yaşar Neziye Hanım... E, bu okumayı kendi kendine öğrenen bir yoksul aile çocuğu ve ilk sosyalist kadın şair olarak anılıyor. Ardından Sabiha Hanım tabii Sertel ama pek çok başka isim gibi o da eşiyle birlikte anılıyor. Evet, evet. yani Zekeriya Sertel'in karısı olarak oysa çok önemli bir figür. Ee, o da feminist tabii. Ee, Suat hanım, Suat Derviş e, bu Almanya'da okuyor. Bu varlıklı bir ailenin kızı e, Suat hanım. Almanya'da e, Uştein e, gazetesinde e, bir, bir Suzette Dolly mahlasıyla e, yazıyor. Montre, Montreux ve Lozan antlaşmalarını e, takip ediyor. Orada muhabirlik yapıyor. Ve ilk basın sendikasının kurucusu e, Suat Hanım. E, ve kendisi de ilk başkanı zaten. Romanları da olsa gerek diye hatırlıyorum. Çok velut. Evet. Çok yazan. Polisiye bir... gibi şeyler de yazdığını hayal hatırladım, hatırladım yani. Suat Derviş. Hı hı. Ee, bir diğer ise tabii bu e, yani TKP e, tevkifatında içeri alınıyor Suat Hanım e, 8 ay yatıyor e, çok velut dediğim gibi pek çok konuda e, yazmış çok e, kimsein gözünün yaşına bakmıyorlar kadın erkek yani bir herkes bir şeyden geçiyor <gülüyor> hapishaneden. <gülüyor> Tabi, o, hele o dönem. Kader. Yani, 1944. Yani, e şimdi o, hiç rastlamadığımız bir şey işte. Hiç hapishanelerde var mı? Her herhangi bir yazar nefis, e, O zamanın yani. teröristleri yani. Hı -hı. Değil mi? Yani, Halid Edip yok mu? Halid Edip adı var. Ben Wikipedia'dan baktığımda feminist yazar diye geçiyor. Yani bu, bu derlemede yok, yok, yok. E, tabi canım Hı. yani o da çok önemli bir isim ama bu derlemede yok çok bilindiği için olabilir evet, o o, ismi, evet. falan bunlar hakikaten hiç hiçbir... yani bir belki e, işte sertelin ve geleceğim e, sevmanımın hanımın sevin bellinin sevgi soysanı falan dışında yani ki onlar daha yakın bize ama e, çok bilindiği için herhalde e, bu e, İpek çalışların e, kitabı var tabii. Mahali dedip evet, evet. Şimdi e, ardından e, hakkında e, küçük makale olan e, bir diğer feminist e, Hikmet Kıvılcımlı'nın e, eşi <gülüyor> ama e, yani mesela hiç o adı e, kimsenin bilmediği bir isim o da çok önemli bir feminist Fatma Nudiye Yalçı hiç duydunuz mu? Hayır. Ha mesela çünkü kadın kadıncağız hep Hikmet Kıvılçınlı'nın karısı olarak <gülüyor> gelin gölgesinde geçir. kalmış. Tabii. Ve pek çok makalesi var. Marksist edebi, yani yurt dışından bir dolu çevirisi var, kitapları var ve bir de bir tiyatro oyunu var. Bunu da yad etmiş olalım burada Fatma Nudiye Hanım'ı e ardından ilk kadın sendikacı, e, Zehra Kosova. Bu e, kendi başına var olabilmiş bir isim. Yani birinin kocası, e, efendim e, karısı, e, kız, kız kardeşi, ablası falan olarak değil. E, Zehra Hanım olarak var. Bu da, bu da e, ve e, Önemli bir isim. biyografisinin e, adı da ilginç. Ben işçiyim. Evet. Yani, evet tamamen işçi kökenli zaten evet. işçi ve komünist. Öyle bir ad koymuş yani kitabına da ben işçiyim. Ben işçiyim <gülüyor> evet. e, ardından gelen e, portre Sevim Hanım e, o da tabii hep e, Mihri Belli'nin karısı olarak e, geçer. E, Sevim, Belli. Sevim Belli. Ee, o da TKP'li çok önemli bir e, sol isim. E, ardından iki tane yazar e, kimliğiyle ortaya çıkan feminist var. Sevgi Soysal ve Leyla e, Erbil. Evet. E, sonuncusu da e, Şirin Cemgil. E, yani. E, 68 hareketinin önemli isimlerinden Sinan Cemil Senin... de şey olarak biliniyor ama <gülüyor> benim yakından her ikisinde tanıma fırsatım olmuştu Mükki Mektebi Mükki Şahane des ya şey, Ankara Siyasal Bilgilerde Şirin Cemil önemli bir aktivistti ve evet. sosyistti. <gülüyor> evet bu günle alakalı da bir tarın pek çok haber var bilgi var yani kadın erkek eşitsizliği konusunda Betam'ın mesela bir çalışması gözüme çarptı. Aile reisinin erkek olduğu ailelerdeki yani durum yani iktisadi durum, ailenin ekonomik durumu. Mesela reisin kadın olduğu ailelerden çok daha çok beter yani, hiç, yani genel anlamda yani hmm. diye bir fark o dahi yani her şeye yansıyor bu bu hatırlatmalar önemli ama yılda bir kere olması <gülüyor> tabii çok acıklı sürekli bunları tekrar etmekte fayda var. O yüzden zaten Agosçular Cumartesi günü bu konuyu işlerlerse bir tekrar olur. Hatta iyi de olur. Şimdi bütün bu haber ve bilgi bombardımanı iyi bir şey tekrar ediyorum. Arasında seçtiğim bir slogan var bugünle ilgili. bu Galiba 2013 gezi esnasında dile getirilmişti. Can Hatırlar ''Kadın kadındır, çiçek babandır.'' diye bir kız çocuğundan çıkmıştı galiba değil mi? Böyle bir şey bayılıyorum. Bana ''Kadın kadındır, çiçek babandır.'' babandır. <gülüyor> evet, evet ee, bu, bu. Şimdi daha bu konuyu dediğim gibi çok konuşacağız herhalde. Konuşmalıyız evet, ayrıca. Evet, yani. Bir de şey, Hı -hı. bir tekrar olacak ama onun pahasından bir cümleyle ekleyelim. Çok önemli bir gelişme de Papalık'tan, Vatikan'dan kadın danışma kurulu kurması. Aa Allah Allah. Francesco yani, yani e, harikalar, yaratıyor. harikalar yaratıyor. Vatikanın bütün tarihinde, 2000 yıllık tarihinde evet. bir evet. ilk yani. Evet. Evet, evet. Bu önemli bir haber. Evet. Yani aralarında bir daha söyle ya. Hoş geliyor Kulağın. Değil mi? Evet. Papalık Kültür Konseyi dünyanın en eril devleti sayılıyor. Evet, kadın bakış açısı getirmek amacıyla kadın danışma kurulu kurulmuş. Çin'de de müthiş yani Google'da yönetici pozisyonundaki Giorgia Albertino, Ryan'in başkanı Monica Maggioni, İrlanda'nın Vatikan Büyükelçisi Emma Madigan hmm. ve pek çok böyle oyuncu, akademisyen, sporcu, diplomat, rahibe, yazar, okay. pedagog... Kadınlar. Bir de Yasemin Taşkın arkadaşımız. O da girmiş. Aa, şeyin, Roma ee, evet. muhabiriydi eski sabah, sabah, evet. Eski sabah gazetesinin. Ha, evet evet. evet. Ha, enteresan. İlginç. Peki bunu da bir kenara not edelim. Bu sene galiba Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı kadınlarla alakalı bir mesaj vermedi. Geçtiğimiz sene okunan bir şiir esnasında bir işçinin. İsnas ee, okuduğu şiir konusunda ağlamıştı ama bu sene galiba konuşmadı. Binelli Bu daha gün yeni başlıyor evet, yani sekiz. Ya. Daha neler olurdu? Binelli yıldırım konuştu. Dedi ki. Ne zaman dün? Dün e, 15 Temmuz'da meydanlara inenlerin 51'i kadın dedi. Hapsız anket değil. Mi, anket mi yapmışlar ya da şey yani mi yapmışlar? E, AKP'nin e, çok ciddi bir kadın, kadın destekçisi var. var yani. Yani. Onu unutmayalım. <gülüyor> Doğru? Evet. evet. E, şimdi gelelim diğer meseleye. Yani bu Hitler benzetmesi ve Almanya'yla e, evet. olan e, itiş kakış, her cümerç, e, atışma, efendim, retorik, e, bağırıp çağırma falan alakalı, e, bu, bu hakikaten giderek büyüyor. Ama ben e, geçen e, programda da, geçen hafta da bu Almanya meselesini işledik, hatırlarsınız. Evet. E, yani sonunda bir, işte İngilizcesiyle bottom line, yani gelip dayandığı bir yer var. O da 35 milyar veya 36 milyar e, dolarlık e, ticaret hacmi. Yani bunu hiçbir zaman akıldan çıkarmamak lazım. Bunlar bağıracak edecek ama e, o, o da orada duracak. Yalnız e, bu son çıkışla birlikte yani Hitler e, benzetmesiyle birlikte kanaatimce yeni bir e, eşik e, aşıldı. E, şimdi bir kere meselenin tarihçesine bir hızla gözetelim. E, 1945'ten bu yana yani yeni Almanya'dan bu yana yani, yani Nazi geçmişiyle hesaplaştırılan yani kendi kendi hesaplaşmaz hiçbir ülke ama yenik yenilen ve hesaplaştırılan Nürnberg mahkemeleri ve e, yani Yahudi soykırımı e, mağdurlarına e, ödediği paralar ve bütün bu e, yani 1935 arasındaki o korkunç karanlık e, dönemi bir ders müfredatı haline getiren e, yüzleşen Almanya e, konusunda e, 1945'ten bu yana e, galiba bunu araştıranlar var. E, hiçbir e, devlet başkanı e, bu ifadeyi kullanmamış. De, bir ufak parantez açayım. Ben de dün neredeyse aşağı kelimesi kelimesine böyle bir şey yaptım. Yani uzun bir süreden beri işte uluslararası ilişkiler Tabii. uluslararası hukukla bir şekilde ilişkim olur. Ben hiç böyle bir şeye rastlamadım. Hayır, bir, bir devlet yetkilisinin... Tabii tabii. En, en üst düzey, düzey. En üst düzeyde evet. bir, herhangi bir devlet yetkilisinden yok. böyle bir şey duyduğunu Hayır, yani hatırlamıyorum. En, yani dedi, Batı dünyasının en büyük düşmanı ülkeler dahi. Ee, yani böyle bir ifade... Yok. Çok yani soğuk savaş şey. esnasında işte Doğu Almanya döneminde şu falan böyle bir şey yok yani. Evet. şu halktan tabi sen nazisin işte bir naziz gibi hareket evet, ediyorsun. Başka o şey. başka bir şey. Bir tek tamam. şey vardı benim hatırladığı kadarıyla. Simon Perez Ahmet Necat'a e Hitler benzetmesi yapmıştı. Yok yok Almanya'dan. Bahsettim. Ama Almanya'dan dediğiniz evet, gibi yoktu. Almanya'dan Almanya'nın kendisi yani günahını çıkarmış veya çıkarmak zorunda kalmış e, ve bu konuyu dedi de, de, tekrar ediyorum bir e, müfredat e, haline getirmiş bir ülkeden bahsediyoruz evet. bu ülkeye böyle bir suçlama bu düzeyde evet devlet e, başkanları yani, kimdi Elmut Schmidt miydi şey yapan diz çökerek hatta e, hayır e, Gedirakuma ee, tabii Warsawa'da e, evet. diz çöken evet, e, evet devlet başkanı özür de yani bütün insanlıktan <gülüyor> özür diye 1971 demiştim. evet e, ve e, bir kere bu, bunu bir kenara not etmek lazım yani bu o anlamda bu e, yeni bir e, eşik e, kanaatimce. Şimdi bunun bir sakıncası daha var. Willy Brandt. Brandt evet. Toprağa bal olsun. Şimdi bu nazi döneminden ve o dönemde başta Yahudilerin olmak üzere romanların solcuların Genel anlamda sosyalistlerin, hatta liberallerin başına gelenlerin küçümsenmesi de anlamına geliyor. Bu kadar ayağa düşen bir evet. ifade. Evet. Şimdi bu, bu çok vahim. Bunu önce daha delen Alman Sol Parti milletvekili dile getirdi. Ardından Angela Merkel de, yani evet. şansölye de aynı şeyi söyledi. Yani bu, bu böyle bu kadar kolay... Ağza alınabilecek, edilecek bir şey değil telaffuz değil. edilebilecek bir şey değil maalesef. Şimdi burada, burada Türkiye'yi ilgilendiren ki bu sadece yani Türkiye'deki yetkililere mahsus bir celallenme, bir öfke patlaması falan da değil. Yani bu Türkiye'de halkta da çok yaygın olan bir şey işte. Nazıya aşağı an, Nazı yukarı. Efendim soykırımcısınız mesela, soykırımcısınız yani bu. Şimdi bu, bu laf... Yani kendi soy kırımı konusunda hiçbir şekilde düşünmemiş ve yüzleşmemiş olan bir e, ülkeye mahsus aslında yani çünkü müfredatta yani, da hiç iyi olmadığı için ne kendi yaptıkları ne de ikinci işte bahsedıyorumosta yani, da yok, tabi, da yok. yok. Yani, şimdi onu sokmaya çalışıyorlar ama öbürkünü ötelemek için yani evi soykırını ötelemek için ama burada temel bir sorun var yani bu, bu, bu bir hastalık işareti aynı zamanda yani toplumsal anlamda söylüyorum yani burada bir bir, çok ciddi bir sıkıntı var. Yani bir de soykırım böyle kolaylıkla hakikaten ileri geri ağza alınabilecek bir şey değil. Bu korkunç bir şey. Evet, Bu, yani özel yani kelimeleri insan... var. Holokost, şoah gibi. Yani, evet, yani... bambaşka sadece biricik kelimelerle ifade edilen evet dünyada bir daha en eşi benzeri görülmemiş. Unik bir şey yani. Evet. Biricik bir şey. Yani Ermeni soykırımı daha az biricik değil. değil. Tabii yani. Onu da bir kenara ve üstelik yani o iki ilişki dolayısıyla yani Türkiye gibi bir yerden böyle ithamlar geldiğinde yani özellikle halktan bahsediyorum işte soykırımcı Alman yani şeyi bu imajı ya ya yani neden bahsediyoruz yani bu böyle bir şaka değil. Yani bu böyle bu kadar e, ayağa düşecek bir bir mesele değil bu. Yani bu ama bu, bu işin rahmetini gösteriyor tabii. Bunu bir, bir de genel anlat edelim. E, bir de ufak bir not olarak da ben dün şöyle bir bakayım dedim bu konuda konuşacağız diye. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda dünya tarihinin en kanlı e, askeri çatışması, en ölümcül, dotal ölümler ve zayiat açısından söylüyorum. 60 milyonun üzerinde insan öldüğü tahmin ediliyor. Naziler yüzünden yani başlattıkları ve dünya nüfusunun da o zamanki 1940 dünya nüfusunun %3'ü kadarmış. Ve e, yani... İnanılmaz rakamlar var. Almanya'nın total kaybı 6 milyon 900 bin ile buçuk milyon, 7 milyon 400 bin arasında olduğu. Yani nüfusun, Alman nüfusunun yüzde 9'una varan bir evet. şeyini kaybettikleri. Rusya daha büyük tabii. Medeniyet kaybını da evet. unutmamak lazım bununla birlikte. Tabii. Yani korkunç bir şey. Türklerin toplam kaybı 200 Refah faciasında Tabii. bir tek mayınlanan evet. şey orada da 32 kişi kurtulmuştu sadece. Şimdi üçüncü nokta gene bu itler benzetmesi ve bu ağız dalaşıyla ile alakalı. Şimdi bu Türkiye'de yansıdı biliyorsunuz ve pek çok yazar, çizer, siyasi ya HDP'li, CHP'li ve tabii diğer partilerden efendim bu konuşmalar yasaklamalar yani bu Hitler benzetmesine neden olan işte, Türk Türkiye'li bakanların yani Almanya'da referandumla ilgili salon toplantılarının yasaklanması yanlış olduğu vurgulandı. Diyorsunuz. Yani bir makaleler yazıldı falan ve ne derse desin, ne konuşulursa konuşulsun ifade özgürlüğünün önü alınmamalı gibi bir tavır. Şimdi bu tartışma bir kere bir hatırlatmakta fayda var. Çok eski bir tartışmadır ya yani bu yani yeni keşfedilmiş bir şeydi ya tekrar tekerleği tekrardan keşfetti. Çok eskidir ve ve temel sorunsal da mesela Frankfurt ekolü e, falan bu bunu üzerinde çok e, durmuştur. Ve e, soruşudur. şudur yani özgürlük karşıtlarının ...ifade özgürlüğü... ...olmalı mı? Demokrasiyi yok etme... ...özgürlüğü olmalı evet, mı? Evet. Yani, yani, i̇fade özgürlüğü ve... ...dolayısıyla giderek... E, e, ...gayri... E, yani de ...demokrasinin canını okuma... ...özgürlüğü olmalı mı? Yani, o ifade... ...üzerinden. Şimdi bu... ...çok eski bir tartışma. Bunun böyle bir net bir... ...cevabı açıkçası yok. Yani e, değişik... ...düşünce e, ekolleri... E, ...ne göre var veya yok... ...denebiliyor ama... Şimdi bu, bu yani e, o kadar kolay bir konu değil. Evet tabii gelsin konuşsun. Şimdi dolayısıyla şeye bakmak gerekiyor bir kere. Yani oradaki e, kontekste, o, ortama bakmak gerekiyor. Şimdi nerede, kim ne konuşuyor. Şimdi bir kere yani vay siz benim ifade özgürlüğümü yasaklıyorsunuz diyenlerin. Yani Türkiye'de ifade özgürlüğü konusunda yaptıkları ortada üzerine gelmek gelmeninye gerek dahi yok yani bir kere birincisi bu ikincisi bu Almanya özelinde baktığımızda bu toplantıların gerekçesi ne olabilir tamam AKP ve yani referandumu sahibi olan parti evet oylarını artırma gibi bir iddiada ve bunun Almanya'daki mitinglerle e, olabileceğini düşünüyor. Böyle bir şey yok. Ya orada o toplantılara giden ve e, UETD denilen bütün Avrupa çapındaki e, kuruluşun e, yani e, orada AKP'nin e, Avrupa'daki STK'sı diyelim e, tamamen AKP güdümünde olan bir kurumdur bu. E, bütün ülkelerde var. Yani bunların zaten e, onlar zaten evetçi. Batı Avrupa ülkelerinde AKP yüzde 65 70'ler mertebesinde oy alıyor zaten yani o oyların daha fazla artması falan mümkün değil yani oraya gidecek e ne nedir peki o zaman ne, ne niye bu kadar bağırılıp çağrılıyor burada bir tuhaflık var tabii yani soru işaretleri var yani biraz daha daha şov. Gibi duruyor. Kaldı ki dün akşam biliyorsunuz çok da çok acıklı bir şey oldu yani o kadar bağırıp çağrıldı ve dışişleri bakanı biliyorsunuz bir konsolosluğun rezidansında konuşuyor. Balkondan festival. Evet, evet. Balkon. Yani olacak işte. O zaman başarılı bir şey diyebilir miyiz? Çalışma diyebilir miyiz gelinen sonuca bakıldığı zaman? yurt bu, bu yurt dışında konuşmanın herhangi bir şekilde oyu arttırabilecek gibi bir durumu yok böyle bir Çok potansiyel yok show şey ya. isteniyorsa yani ben şu ben andaki herkes bu konuyu konuştuğuna göre yani vallahi tü, yani iktidar e, her konuda biliyorsunuz yani özellikle yani sadece yurt içi değil yurt dışı e, konularda da yani bir gerginlik e, politikası evet. yani işte bu Membiç'te olanlar işte Albab efendim e, Başıka ondan önce Yunanistan ilişkileri Rusya ilişkileri Amerika var. Birleşik Devletleri ile son... atışmalar yani bitmez tükenmez bir bir gerginlik e, politikasının herhalde bu Referanduma faydası olacağı düşünülüyor. Yalnız kendiler. bu konuyla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Tabii şimdi kontekste bak bakmak lazım. Evet. Yani ifade özgürlüğü derken <gülüyor> şunu kastediyorum. Şimdi Almanya'dan konuşanlar da diyor ki... Yani çünkü Türkiye'den konuşanlar diyor ki... Efendim siz bu Almanya top yani halka açık toplantıları yasakladığınızda bu evet'i patlatır diyor. Mesela bu, baskın oran böyle bir e, ifade kullandı. Türkiye'deki eveti patlatır diye. Yani e, yani bilmiyorum böyle bir şey olur mu olmaz mı ama kararsızların evet karşı mi? Karşı taraftakiler de şunu söylüyor. Almanya'dakiler de haklı olarak diyorlar ki ya sizin bilmiyoruz biz eveti patlatır mı hayır patlatır mı Türkiye'de ama. Bizim tarafta ise e, AFD'yi yani alternatif Fiyo Doçlandı ve oradaki aşırı partileri patlattığı aş, aşikar diyorlar. Aşırı ha, bir de öyle bir sorun evet. var yani. Şimdi bir de böyle bir şey var yani Müslüman düşmanlığı üzerinden şu bu. Dolayısıyla yani, bu, bu işler öyle bırakın herkes konuşsun lesefer lesepase e, diyerek e, maalesef altından kalkılabilecek bir şey değil. Bu e, yani özgürlük e, karşıtlarının e, ifade özgürlüğü sınırı nedir sorusu daima sorulmalı ve kanaımce kana yani oradaki ortama kontekste göre karar verilmeli Yani bu böyle bir immakküle yani bir şeysiz benim lekesiz bir ilke olarak bir yerde durması mümkün değil yani gayri siyasi yani Çünkü evet, bir de ee, yani son bitiyor artık sürede ...şeyi de e, eklemek lazım... ...belki, yani bu referandum... ...meselesinde de... E, ...Profesör Kemal... ...Gözler'in yeni bir ayrıntılı... Evet, ...makalesi tamam. çıktı, referandum mu... ...plebisit mi sorusu soruyor... Plebisit, ...çok tabii. bununla ilgili... E, bu konuyu biz daha sonra açık gazetede, yani önümüzdeki günlerde de ele alabiliriz. Çok Levisin. can Artık alıcı yani. bir şey. Evet. Şimdi çok konuşacağız daha herhalde bu referandum meselesini. Son e, olarak ben de başa dönerek bir şey söyleyeyim. Bir dinleyiciden... E, feminist hareketi ve kadınlar gününü de erkekler konuşuyor diyor. Ee, Tabii ki farkındayız. Bilakis diyoruz. Bilakis diyoruz. Olum <gülüyor> gerekiyor Aynen öyle. Evet ben. efendim. Bilakis. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlara vesile olsun. Ya, kadınlar günü erkekler için de olsun diyerek, evet, diyerek bitirebiliriz. Bitirelim. Çok teşekkür ederim. Hoş <gülüyor> Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Açık Gazete Long time ago in Bethlehem Saw so the Holy Bible say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 Come to Bethlehem that night and find no place to born she child Not a single room was in sight Hark now hear the angels sing A new king born today And man will live forevermore because of Christmas day By and by then find a little nook in a stable all forlorn And in a manger cold and dark Mary's little boy was born. Hark now, hear the angels sing A new king born today And man will live forevermore Because of Christmas ...Her Belafonte'den dinlediğimiz bir şarkı... ...Mary's Boy Child... ...bir... ...Hristiyanlığa ilişkin... ...bir şarkı... Ee, ...şeyin... E, ...Her Belafonte'nin... ...her jarda da... E, ...çok başarılı bir... E, ...performans gösterdiğinde... ...söyleyenlerin sayısı az değil... ...sadece karaipler... ...müziği, o ritimler değil... Ilahi alanında, spiritual alanında da fevkalade. Yani Paul Robes'ın öğrencisi olduğu besbelli. Her dalda fevkalade, başarılı olabiliyor. O da bunun ünlü şarkılarından ta 1954'ten gelen bir şarkı idi bu. Mary's Boy Child, İsa'yı anlatan bir şarkı. 90. yılını... Yaş gününü kutlamaya devam ediyoruz. Serbala Fonten'in Açık Radyo'da, Açık Gazete'de, 94.9'da. Evet, Cengiz Aktar'la bıraktığımız yerden devam edersek, e, mikrofon dışındaki sohbetimizde de önemli bir şey diye işaret etti Aktar. Yani Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ee, genel olarak hem başbakanın hem cumhurbaşkanının e, bunu yani cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın nazi benzetmesi yaparak Almanya'yı dünyaya rezil edeceğini açıklaması ve Berlin'in de rezilce ifadesini içeren sert yanıtından sonra Çavuşoğlu'nun Hamburg'da konuşma yapacağı salon için yerel yönetimin izin vermediği haberi de gelmişti. T24'ten okuyor. Sabah yaptığı konuşmasında da ...karara ben bugün Hamburg'a gidiyorum, bu akşam Hamburg'da vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Kimse engelleyemez, engellemeye de kalkmamalı ifadeleriyle tepki göstermişti. Fakat Hamburg'daki başkonsolosluğunun rezidansında bir konuşma yaptı... ...ve katılımcılara da Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın ve Devlet Bahçeli'nin selamını getirdiğini söyleyerek politik bir konuşma yapmış... Hatta e, konuşmasının bir bölümünde kahrolsun PKK sloganları atılınca espri yaparak öyle demeyin. PKK'nın dostları üzülür sonra diye cevap vermiş. Hı. Bize insan hakları ve demokrasiyi bir konularda ders vermeye kalkmayın diye de e, bir çeşit e, böyle sert çıkma olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız programcımız dostumuz aktarında hatırlattığı gibi bu atarlanmanın arkasından bugün Dışişleri Bakanı'yla da görüşüyor. Almanya'nın Dışişleri Bakanı'yla o zaman tabii bunlar böyle bize ders vermeye kalkmayın demeyeceğini tahmin edebiliyoruz. Çünkü derse o görüşme olmaz değil mi? Sen ne dersin? Ha, muhtemelen, muhtemelen bana ders mi vereceksin sen bakan mısın filan diye konuşamaz herhalde değil mi işte öyle bir durum var pek diplomatik bile uygun olmayabilir evet. evet belli de olmaz peki şimdi demin aktarın bize söylediği konuda dün de sözünü etmiştik bu tartışma eski bir çok eski bir tartışma demokrasi düşmanlarının e, Sözdem o e, ifade özgürlüğü var mıdır e, tartışması. Şimdi Bozdan, e, özellikle hükümeti temsil eden bir bakanın konuşmasına izin verilmemesi, yani aday bakanı Bekir Bozdağ'dan bahsediyoruz, Almanya'da bir mitingde konuşmasına izin verilmemesi meselesi e, ana konu oluşturdu hafta sonunu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna dayanarak Almanya'yı terörist ve hatta Nazi Almanya'sı uygulamalarını devam ettiren bir rejim olarak ilan edince bu konuda e, daha geçen haftada e, program yapmış olduğumuz kendisiyle de Ankara'dan konuşmuş olduğumuz Kerem Altıparmak'ta bir e, Biyanete bağımsız iletişim anında bir yazıyla katkıda bulunuyor. Bozdan konuşturulmaması insan hakları ihlali mi yoksa insan haklarının gereği mi diye yani hükümeti temsil eden bir bakanın konuşmasına izin verilmemesi gerçekten insan hakları ve demokrasiye büyük bir darbe midir yoksa ölçülü bir yaptırım mıdır sorun salınlık önemli bir konu bence yani bu abartılı yorumları bir yana bırakırsak konuya insan hakları açısından bakarak şunu söylüyor iki görüş var İzleyebildiğim kadarıyla demiş biri her ne pahasına olursa olsun ifade özgürlüğü korunmalı. O yüzden gerekçesi ne olursa olsun Alman hükümetinin tavrı kabul edilemez diyenler var. Bir de siyasi iktidar değil çok sayıda Cumhuriyet Halk Partisi siyasetçinin de bu çizgide açıklamalar yaptığını hatta Kılıçdaroğlu'nun da bu duruşun arkasında Voltaireci bir yaklaşımla görüşüne katılmasam da konuşmana izin vermeliyim ilkesinin olduğu görülebiliyor. Bunun yanında ikinci bir görüşte o oh olduğu umurumda bile değil konuşmaması diyenler bu görüşte kendisi hak ihlallerine ses çıkarmayan bir siyasi hareketin insan hakları ihlallerinin şikayetçisi olamayacağını ileri sürüyor. Peki bir üçüncü Yol öngörüyor aslında ee, Kerem Altıparmak, anayasa hukukçusu, e, uluslararası hukuk e, akademisyen olarak in, insan hakları hukuku açısından üçüncü bir yöntemle yorumlamak imkansız mı? Yani bu iki pozisyondan birini illa kabul etmek zorunda mıyız? Cumhuriyet Halk Partiler dahil birçok kişi Türkiye'nin son zamanlarda sistemli bir şekilde insan hakları ihlalleri gerçekleştiğini, gerçekleştirdiğini ileri sürüyorlar. Peki bu ihlale karşı uluslararası ilişkilerde nasıl bir yöntem izlenebilir cezalandırma açısından? Yani tek yol mahkemeler uluslararası mekanizmalar mıdır yoksa devletler ortak insan hakları taahhütlerine aykırı davranan diğer devletlere karşı... Belli sınırların aşılması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulayabilir mi konusuna bakmış. Yani Adalet Bakanı Boz da Almanya'da konuşmak isteyen herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil. Çok sayıda insan hakları ihlali gerçekleştirdiği iddia edilen bir hükümetin önde gelen isimlerinden biri. 150 gazeteci, 13 milletvekili dahil çok sayıda muhalifi tutuklayan, 82 belediyeye kayyım atayan... 150 yayın kuruluşunu bir kanun hükmündeki kararnameyle kapatan, içlerinde insan hakları örgütlerinin de olduğu yüzlerce sivil toplum örgütünü kapatan, yüz bini aşkın kişiyi adil bir yargılama olmaksızın kamu hizmetinden çıkaran, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmanın neredeyse imkansız hale geldiği, Venedik Komisyonu'ndan, İnsan Hakları Komiseri'ne, Birleşmiş Milletler İfade Özgürlüğü raportöründen, uluslararası af örgütüne ve insan hakları izleme örgütüne tüm tarafsız gözlemcilerin ağır ihlaller işlediğini iddia ettiği bir devlete karşı bir başka devlet nasıl bir önlem alırsa ölçücü davranmış olur diye bir soru soruyor. Altı parmak ve şöyle yürütmüş muhakemeyi sürdürüyor. Normalde her insan hakları ihlaline karşı bu tarz bir yaptırım meşru görülmeyebilir. Ancak Türkiye Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler üyesi. Bu üyesi olarak da bir sürü yükümlülüğü var. Örgütlere yönelik yükümlülükleri hatırlatıldığında umursamadığını, kale almadığını, tavsiyeleri uygulamayacağını açıkça söylüyor. Hatta ölüm cezası bile, idam bile söz konusu olduğunda ben Hans'ın, Michael'ın ne dediğine bakmam diye karşı çıkıyor. Şüphesiz hiçbir kurala uymayan bir ortağı örgütten çıkarma opsiyonu her zaman açıktır ama... O seviyeye gelmeden önce taahhütlere uymayı zorlayacak başka araçlar kullanılması daha ölçülü ve meşru olmaz mı sorusunu soruyor. Bu açıdan bakıldığında yukarıda saydığımız ihlal pratiklerinin karşılığında bir yaptırım olarak hükümeti temsil eden bir bakanın konuşmasına izin verilmemesi gerçekten insan hakları ve demokrasiye büyük bir darbe midir yoksa ölçülü bir yaptırım mıdır? Madem İnsan hakları artık modern dünyada devletlerin salt iç işi olarak görülmemektedir. Bu ihlallere yönelik yaptırımların uygulanması diğer devletlerin sadece hakkı değil, aynı zamanda ödevi değil midir diye soruyor ve şöyle bitiriyor. Bakın ben bu en iyi yaptırımdır demiyorum. Sadece insan hakları ihlallerinin saptanması açısından ahimin 10 sene sonra vereceği kararın beklenmesi dışında da yollar olabileceğini ve uluslararası hukuk açısından bunun mümkün olacağını söylüyorum diye bir pratik çözüm önerisinde bulunuyor. Hukuki ama aynı zamanda. Almanya hükümeti bunu mı emin değilim ama üst düzey yetkililerden gelen açıklamalar bu yönde gibi. Belli ki burada verilmek istenen bir mesaj var. İnsan haklarına aykırı davranıyorsunuz. Biz de buna karşı tepki koyuyoruz deniyor. Aslında bu da bir çeşit ifade kullanımı farkındaysanız. Bunun dışında yaptırım tipleri de bu kapsamda mümkün olabilir. Sorun o zaman böyle bir yaptırımın olup olamayacağı değil... ...bu nitelikte yaptırımların ne zaman meşru ve etkili olacağı sorunu. Yaptırımın uygulandığı kişi... ...insan hakları ihlali iddialarıyla il, ilişkilendirilemeyen bir kişi olsaydı... ...yorumunuz ve yorumumuz farklı olabilirdi. Ama bağlama içinde değerlendirince... Ben ölçüsüz bir müdahale göremiyorum işin doğrusu demiş. Daha çok insanın konuşabilmesini sağlamak, hükümeti buna zorlamak için Türkiye'de konuşma tekelini elinde tutan bir kişinin bir de Almanya'da bir salonda konuşmaması ölçüsüz bir yaptırım sayılamaz diyor Kerem Altıparmak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi. Durum budur yani. Evet, Silivri'de de Deniz Ücel'le görüşen Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sezgin Tanrıkulu Yücel'in tecrit edilmiş koşullarda kaldığını aktarmış. Bir de böyle meselelerimiz var yani. Tanrıkulu'na göre Yücel'in tutuklanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçmene verdiği bir mesaj diyor. Bu da Deutsche Welle'nin yaptığı bir mülakat, Başak Demir'in yaptı. Yani Sezgin Tanrıkulu ve Utku Çakır Özer öteki bir başkan milletvekili Cumhuriyet Halk Partisinin Silivri cezaevinde Pazartesi günü tutuklu gazetecileri ziyaret ediyorlar ve soruları yanıtlıyorlar. Hangi gazetecilerle görüşebildiniz sorusuna da 15-16'ya yakın gazeteciyi ziyaret ettik ve ayrı ayrı görüştük gazetecilerle çünkü birlikte görüşmemiz Türkiye'deki mevzuata göre mümkün değil birlikte görüşlemiyormuş. Evet. Bunu da bilmiyordum ben mesela. Ayrıca ben yani bu şey Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, çık ve Cumhuriyet Gazetesi'nin diğer bütün tutuklu gazetecileri ve yöneticileriyle görüştük. Deniz Yücel'le de görüştük. Ama ayrı ayrı diyor. Ayrıca ben HDP Adana Milletvekili herhalde Danış Beştaş'la da görüştüm. Peki Deniz Yücel neler aktardı size diyor. Çünkü o divertin farklı bir durumu var. Yani Deutsche de en çok o ilgilendiriyor şüphesiz. Alman gazetesi, önemli bir gazetenin ve Almanya vatandaşı aynı zamanda uyruğu olan bir gazeteci. Ee, diyor ki Sezgin Tanrıkulu ben tabii Deniz Yücel'in tüm gözaltı sürecini izledim. Adliyeye çıkarıldığı günde 10 saat boyunca duruşmasını yakınları ve milletvekilleriyle beraber izledim. Öncelikle 13 gün gözaltı. Türkiye'de gözaltı süresi. Azami 15 gün yani Deniz Yücel gibi bir gazeteci azami sürede altında tutuldu. Bu gözaltı süresinin kendisi kötü muamele diyor birincisi. Önemli bir nokta işkence ve kötü niyetlidir. Çünkü Deniz Yücel bir terörist değil bir canlı bomba bir örgüt mensubu değil. Yaptığı haberlerden dolayı gözaltına alındı kendisine de sadece bunlar soruldu gözaltında yani sorularda suçlamaya mesnet olabilecek sorgulamada sorulan sorular zaten yazdığı haberlerle ilgili. Ee, sorgu tutanağını okuduğum kadarıyla kendisine sorulan bir sosyal medya paylaşımı yok. Yaptığı haberler var. Bir, Rojava ve Kuzey Irak, Musul ve Kobane ile Türkiye'nin Suriye, Irak ve Kürt politikası ile ilgili yaptığı analiz ve yorumlar var. İki, Kürt meselesiyle ilgili yaptığı röportajlar var. Bu bağlamda kendisine sorular, sorular bu çerçevede hepsi d çıkan haber ve yazılır. Onun için burada... Bir kötü muameleye varan bir durum olduğunu söylüyor. İkincisi Deniz Yücel'in kaldığı ortam önce metrise sonra Sivri cezaevine sevk. Üç kişinin ayrı ayrı odalarda kalıp birlikte beş altı metre karelik ortak açık alanı kullanacağı bir cezaevi ortamında tek başına. Tecritte yani. Hiç kimseyle teması yok. Cezaevi görevlilerinden kendisine bir muamele yok ama aldığı kaldığı koşullar tecrit koşulları. Neden sorusuna da bunun hiçbir açıklaması yok diyor Tanrı Kulu. Gittiği andan itibaren tek başına kalıyor. Size başka ne aktardı sorusuna da Tanrı Kulu diyor ki cezaevi ortamını aşağı yukarı biliyorum. Bir, 25 yıllık avukatlık yaşamımdan, iki avukatken bu kadar sık gitmediğim cezaevi ziyaretlerinden biliyorum. Sonuçta Deniz Yücel haksız, hukuksuz ve adil olmayan bir biçimde cezaevinde yazdığı haber ve yaptığı yorumlardan dolayı bakın size hem avukat hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi insan hakları hukuk konusunda uzman bir avukat olarak söylüyorum şu anda tutuklu kalmasının haklı hiçbir gerekçesi yok demiş bu önemli bir açıklama yani bir hukukçu olarak milletvekili olarak değil de hukukçu olarak uzman hukukçu olarak açıklamasının Tanrıkulu ama sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarıyla kendisini bir yargıç gibi mahkum etti. Deniz Yücel yaptığı haberlerden dolayı değil başka nedenlerle hapiste bunun bilinmesi lazım. Hangi nedenler sorusuna da olağan değil gözaltına alınması, gözaltı süresi ve tutuklanması olağan değil diyor Tanrıkulu. Bu tamamen Türkiye'de referanduma dönük bir medya planlamasının parçası aynı zamanda. Kim karşı çıkacak Almanya'da? Mutlaka hükümet karşı çıkacak çünkü kendi vatandaşı aynı zamanda. Türk hükümeti hukuken tutuklanmaması gereken bir gazetecinin tutuklanmasını Almanya'nın sessiz kalabileceğini düşünebilir mi? Düşünemez. Buna kim cevap verecek? Türkiye'de işte başbakan, cumhurbaşkanı. Bu nedir? Yeni bir gerginlik. Ne oldu şimdi? Sonuçta ebedi bir mağduriyetin parçası olan bir propaganda malzemesini hükümet kullanıyor. Nasıl kullanıyor? İşte Deniz Yücel tutuklandı. İşte Almanya bir tepki gösterdi. O tepkiden sonra Türk bakanları referandum etkinliklerinde konuşamadılar. Ne oldu? İşte Almanya'ya kendi seçmenlerine, Türkiye'li seçmenlere mesaj verdi Erdoğan. Bak gördünüz değil mi bizi konuşturmuyorlar. Bizi yasakladılar. Sanki Türkiye'de hiçbir şey yasaklanmamış gibi bir mağduriyet o mağduriyet üzerinden Türkiye'li seçmene mesaj yani böyle bir gazetecinin yaptığı haber üzerinden böyle bir gerginlik bu gerginlik üzerinden yapılan siyaset etik değil ahlaki değil, hukuki değil diyor. Yani e, peki kampanya başlatıldı Almanya'da serbest bırakılması için Yücel'in araç konvoyları, protesto gösterileri bu destek Deniz Yücel'e ulaşıyor mu? E, Sezgin Tanrıkul da diyor ki yani televizyon izleyemiyor ortamında televizyon yok ama cumartesi günü itibariyle kendi seçtiği iki ya da üç gazeteye ulaşma imkanı var eğer orada yer alıyorsa ulaşma imkanı var tabi bir de avukatının kendisine ilettiği bilgilere ulaşıyor sağlığını moralini iyi tutması çok önemli ben olağanüstü çaba gösterdiğini gözlemledim diyor sağlığını koruma konusunda her kötü koşula rağmen demiş morali iyi diyor Gözaltı koşullarından sonra cezaevinde olmak ona iyi gelmişti. Gözaltı koşulları Türkiye'de daha yalıtılmış koşullar. Hiç kimseye ulaşamıyorsun. Hiç olmazsa şimdi biz gittik, avukatı gitti, gazete okuyabilir. Şey de ilginç, çok bir detay var. Diğer gazeteciler tek başına mı kalıyor sorusuna Hayır, diğer gazetecilerin tümü 3 kişilik bahsettiğim bölümlerde beraber kalıyorlar diyor meslektaşlarıyla mı yoksa başka tutuklularla mı genellikle Cumhuriyet Gazetesi'nden gidenler aşağı yukarı beraber kalıyor demiş burada farklı bir durum var Sezgin Tanrıkulu olarak işte Deniz Yücel dışarı bir mesaj iletti mi diyor Tanrıkulu da avukat insan hakları aktivisti olarak ben bu ortamları bilirim burada dayanışmanın çok önemli olduğunu biliyorum İnsanların cezaevlerindeyken ziyaret edilmenin ne anlama geldiğini, yalnız bırakılmamaları gerektiğini çok iyi bilirim demiş Başak Demir'in Deutsche Welle Türkçe için yaptığı söyleşide Sezgin Tarıkulu. Önemli bir konuyu bu şekilde ele almaya çalıştık. Galiba bitirebiliriz artık. ...seni çok ilgilendirebilecek bir haber... ...sakladım sonra ama... ...biraz kötü bir haberle bitireceğiz. Böyle. Fransa'da bir hayvanat bahçesinde... ...yaşayan bir evet ya. gergedan... ...Avrupa'da ilk kez görülen bir olayda... ...kaçak avcılar tarafından öldürülmüş. Neden? Uzak doğudaki ...erkeklerin e, cinsel iktidarını... ...yerine getirebilmek için... ...rendelenip, hap yapılıp, yutulması için. Evet. Yalnız o da değil. Yani... ...o bile değil. Yani... Ben o bir gergeden boynuzum olsun diyen uzakta o zenginlerini dünya zenginini yeni zenginlerin şey. Yani şey bahanesi herkes biliyor onun bir tırnak dokusu kitin dokusu olduğunu evet. bunu bilmeyecek adamlar diye maksat yok etmek işte. Yani beyaz gergedanların durumu çok vahim çok azalmış gergedanın boynuzlarından birini kesildiğini söylemiş. Beyaz gergedan Vans. Tuari hayvanat bahçesindeki bölümde kaçak avcılar tarafından öldürülmüş. Doğal yaşamda her ay yüz kadar gergedan boynuzu için öldürülüyor. Ama ilk defa oluyormuş bir hayvanat bahçesinde gergedanın hedef alındı. İnsanların bu yani sistemin de geldiği nokta çok Sadece para ve kar üzerine dönen bir sistemin geldiği nokta da bu kendini yok etmeye, doğayı ve kendini yok etmeye yönelik bir ter bombacısalinde insanlar yani sistem daha dur. Peki bu şekilde bitirebiliriz. Ee, ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekip Emre Gümşer'de destek veriyor. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. a checaste.